Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsan ila yevmiddin. Ama ba'd. İmam-ı Nevevi rahimahullah bizlere babul ül Havf başlığını zikrediyor. Geçen hafta da söylemiştik. El-Havf yani korku.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 kul bilecek ki Allahu Teala mühlet verir, ihmal etmez. Mühlet verir ama ihmal etmez. Allahu Teala buyuruyor ki: "Felaula iz ca'ahum tadar tadarr'u" Onların başına gelen musibetler onlara geldiği zaman onlara göndermiş olduğumuz darlık başlarına geldiğinde Boyun büküp Allah'a sığınsalardı, Allah'a yalvarsalardı, o zaman iyi olurdu. <gülüyor> Ve lakin kaset kulubuhum. Ama onların kalpleri, ya Allah. Kalpleri ne yaptı? Taşlaştı, katılaştı. Ve zeyyene lehumu şeytanu amalehum. Ve şeytan da onlar amellerini süslü gösterdi, hoş gösterdi. Ve zeyyene lehumu şeytanu makâni yâmaluhum. Yapmış oldukları amelleri şeytan onlara güzel gösterdi.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 allah Teala bizi nasıl imtihan ediyor dünyada? Vererek mi, alarak mı? Tabi allah Teala'nın bir de iman edenlere de müjdesi var. Diyor ki, وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ amenu". <آمَنُوا> Şayet o köy halkı, o kent halkı, o kasaba halkı iman etmiş olsaydı, ve <وَتَّقَوْا> takva sahibi olmuş olsalardı, Allah'tan sakınıp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 Zalim olan köy halklarını, kasaba halklarını Rabbinin alması çok şiddetlidir. Öyledir ki, inna akdehu elimun sedid, çok şedittir, elimdir, acı vericidir. İnfi zelik le ayeten ten, lman kafa azab ahiret azabından. Korkanlar için işte allah Teala'nın bu tehdidinde ne vardır? Bir ayet, bir uyarı vardır. Bir ibret vardır. Zâlike yevmun mecmûn lehun Yani ahiret günü nasıl bir gün, az sonra bazı özellikleri zikredilecek hadislerde de lehun nâs İnsanlar o gün toplanacak, sürüler gibi getirilecek. Kimileri itilerek, kakılarak getirilecek. Böyle ittire, ittire götürülecek. Hayvan sürüsü gibi. Ve dolayıkıyla onun meşhut, o gün insanların toplanacağı tanık olunan bir gündür. Bir araya getirileceği bir gündür. O manu akhirhu illa li madud. Biz o günü, yani kıyamet gününü diyor Allah Teala.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 bir grupta sa'id, mutlu olacak. Cennet halkı sa'id olanlardan, cehennem halkı da bedbaht olanlardan olacak. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ O bedbaht olanlar, o şaki olanlar, şekavet içinde olanlar, ateşte olacaklar. لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ Onlar orada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 Sizleri korkutuyor, kimden sakındırıyor? Nefsehu. Kendisinden. Evet. Yine Allah Teala buyuruyor ki Âmme Suresi'nde: "Yevme yefirru'l mer'u min O gün kişi kardeşinden kaçacak. "Ve ummihi abihi." Annesinden ve babasından. "Ve sahibihi ve benih." Eşinden ve çoluğundan, çocuğundan. "Li kulli imrin minhum yevme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 Yani bugün Allah için zilletle boyun bükerek hudu ile namaz kılar, boyun büker. Onu birlersen, kıyabet gününde başı dik olanlardan olursun. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدُعُهُ اِنَّا هُوَ الْبَرُّ rahim Ve diyorlar ki bizler, bundan önce de, dünyadayken ne yapardık Rabbimize? Dua ederdik. Zira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 o erkekle kadının meresinin suyunun birleşip bir araya gelip doğan sıvı yani hala o su renginde sıvı bir madde notu buna deniyor yani 40 gün ana rahminde bizler bu şekilde kalıyoruz yani baktığınız zaman.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 Havayla yürür bazı insanlar. O havayla oturur, o havayla kalkarlar. Halbuki aciz. 40 gün nutfe. Sıma yakunu alakaten mislede alik. Artık 40 gün sonra alaka olur. Yani 41. günden itibaren 80. güne kadar bu nutfe dediğimiz su alaka.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 kullarının yaptıklarını yazıyor, değil mi? Ama Allah Teala peygambere dediği zaman veseluneka ani'r ruh, sana ruhtan sorarlar. Ruh nedir diye sana sorarlar ey peygamber. Peygamber diyor ki şöyle söyle. o ve emri Rabbi. O benim Rabbim katındandır. Yani bilmiyorum, bir bilgim yok. Allah emretti o kadar. Ma utiitu minel ilmi illa qalila.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 Nasıl öleceğini bilmiyorsun. Bir bildiğim bir şey varsa o da öleceğin. Ve amelihi, ameli. Ve şakiyun, o said. Şakilerden, bedbahlardan, cehennemliklerden olacağı Yahut said, mutlu olacağı cennet halkından olacağı. Allah Resulü söz etsem devamlı diyor ki: Fevvallevi ilahe ilah Kendisinden başka hak ilahın olmadığı Allah'a yemin olsun ki: Inne ahdakum leyamelu bi ameli ehli cenne Sizlerden birisi cennet halkının, cenneti hak eden insanların amelini işler işlerde, o amellerde bulunur da. Hatta ma'ykunu beyna ve beyna illa zira. Artık cennetle onun arasında bir arşın. 3 karış kalmıştır. bir عَلَيْهِ kitap Ama onun hakkında yazılan, bu yaptıklarının önüne geçer. ameli بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا Ve böylece, cehennem halkının, cehennemi hak eden insanların yaptığı ameli işler de, bundan dolayı da cehenneme girer. Bu sebeple arkadaşlar, حُسْنَ el hatime çok önemli.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunun üzerine <gülüyor> İşte bu hadisin yani şu anda Abdullah bin Mesud hadisini okuyoruz ya meleğin gelip dört kelimeyi emretmekle yazmakla emrolunduğu hadisi bu hadisin o son bölümündeki manayı şimdi bu Buhari'deki Müslim'deki rivayetle anlamamız lazım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 çekiyorlar. Ma kulli zimam min 70000 melek yırrunha. Her kulpun her ipin başında o ipe tutunup cehennemi çeken kaç tane melek var? 70000 tane melek var. Yani cehennemin büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Tasavvur etmemiz mümkün değil. Ama Allah Teala bizlere ne yapmış? Bunu haber vermiş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 Hadislerde Resul cennete ve cehenneme bir takım kimseleri gördüğünden bahsediyor. Dünyada yaşamış ve ölmüş olan kimselerden hesabı görülmüş ve cennete ya da cehenneme konulmuş kimseler var mı? Kabirler açılacak, müdden kurulacak, hesap günü, ayrılık günü, din gibi isimlerle anılan ayetler ile şu an cehennemde ve cehennete hesapları görülmüş bazı kimselerin ikamet ediyor olması nasıl izleniyor? Buna gaybî haberler.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 duymadım veyahut da bu soruyu soran arkadaş doğduğunda Doğduğunda ağlamayan çocuk görmüş mü? Bilmiyorum. Yani o konuda tecrübem yok. Evet. İzmir Ömer, İzmir Ömer anh, anh, aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Hakkında vasiyet bir malı kimsenin vasiyeti yanında yazılı olmak için iki gece geçirmeye hakkı yoktur."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 أشهد أن لا إله إلا الله، أنت أستغفرك واتوب إليك.